bu beşbelli bir sihirdir dediler. Musa dedi ki: "Size gelen gerçeği böyle mi nitelendiriyorsunuz? İnsaf edin. Sihir midir bu? Şu bir gerçektir ki büyücüler iflah olmazlar." Sen dediler: "Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden döndüresinde ülkede önderlik ikinize kalsın diye mi geldin? Biz mümkün değil size inanmayız. Firavun ne kadar usta sihirbaz varsa